İnsanın kendi nefsini kontrol etmesi, nefis muhasebesi yapması gerektiği konusunda sohbetimiz olmuştu. Ancak bu sohbetimiz yarım kalmış idi. Bugün inşallah bu sohbetimize devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz, Haşr suresi 18 ve 19. ayet-i kerimelerde ya eyellezine amenuuttaqullah Ey iman edenler Allah'tan korkun. Allah'a saygıda kusur etmeyin. Allah'ı sevin. Onu sayın. Onun sınırlarını aşmayın. Ve tenzır nefsin ma li her biri yarın için ne gönderdiğine baksın ahireti için ne gönderdiğine baksın iyi şeyler mi gönderdi kötü şeyler mi gönderdi kendisini orada sevindirecek olan şeyler mi gönderdi kendisini üzecek olan şeyler mi gönderdi Helalinden yapmış olduğu ve sevap kazanmış olduğu işleri mi gönderdi yoksa helali bırakıp haramından yapmış olduğu ve orada bunun karşılığını ceza olarak göreceği kötü ameller mi gönderdi? Buna bakması lazım. İçinizden her biri buna baksın, bunu kontrol etsin yarını için ne takdim ettiğine iyi baksın diyor yüce Rabbimiz bir tavsiyedir bir emirdir Allah'ın emridir yeniliyor allah Teala yarın için ne gönderiyorsanız o gönderdiğiniz şeylerde Allah'tan korkun Allah'tan korkun yani hesaplıca gidin yani doğru adım atın Yanlış bir şey gönderme, günah gönderme, iç gönderme. Ne gönder? Doğruyu gönder, hakikati gönder, ibadet gönder, zikir gönder, şük şükür gönder, adalet gönder, iyilik gönder, sadaka gönder, sadakayı cariye gönder. Güzellikler gönder. Ve bu konuda Allah'tan korkarak hareket edersen, işte o zaman güzellikleri göndermede muvaffak olabilirsin. İnnallâha habirun bimâ te'amelûn Muhakkak ki Allah yapıp durmakta olduğunuz fiilleri, işleri, amelleri en küçük ayrıntısına kadar bilendir. Bunu en iyi bilen odur. En ufak ayrıntısına kadar, en ufak küçük bir niyetine kadar ayrıntısına kadar onu en güzel şekilde bilen odur. Allah onu bilir. Allah onu zayi etmez. O kötülüğün de farkındadır. Zayi etmez. Karşılığını verir. Yapmış olduğun her türlü iyiliğin de farkındadır. Zayi etmez amelini, niyetini bilir. Niçin yaptığını bilir. Gayenin ne olduğunu bilir. İçinde kendinden dahi saklamış olduğun niyetleri dahi Allah bizden daha iyi bilir. O bize şah damarımızdan daha yakındır. O kalbimizden geçenleri geçtiği anda ve geçmediği andan itibaren de bilir ne geçeceğini de bilir geçtiği anda ne geçtiğini de bilir Allah kulları konusunda uzmandır Allah yarattığı varlık olan Allah'ın yaratmış olduğu varlık olan insanın nice bir insan olduğunu nasıl nice bir varlık olduğunu Allah'tan başkası bilebilir mi? Yapan Allah, yaratan Allah, rızıklandıran Allah. Elbette O bizi bizden daha iyi tanır. Bizi bizden daha iyi bilir. Ve amellerimizi asla zayi etmez. Bazı düşüncesiz insanlar diyorlar ki milyonlarca milyarlarca insan var. Allah hangi birinin ne yaptığını bilecek. Herkes def yani bir anda bir saniye bir salise içerisinde insanlar ne niyetler içerisinde oluyorlar ne fiiller içerisinde oluyorlar ne düşünceler içerisinde oluyorlar Allah bunları nasıl zaptu gayet gay altına alacak böyle bir soru soran insanları zaman zaman görüyoruz onlara diyoruz ki ey insan sen Allah'ı kendine mi kıyaslıyorsun Allah senin gibi aciz midir? Sen Allah'ın yaratmış olduğu bir zerresin. Zerre olduğun halde etrafında neler dönüyor, neler gidiyor fark ediyorsun. Bir zerresin ya bir şey değilsin sen. Allah seni yoktan var eden Allah bilmez mi? Allah kulları hakkında uzman değil midir? Alim değil midir? Habir değil midir? Her şeyi bilen en küçük ayrıntısına kadar bilen değil midir elbette ha? bilindir. Bu konular iman etmeyi gerektiren konulardır. İnsan iman ettiği zaman inanır. Bir gün Hazreti Bekir'e geldiler dediler ki ya senin inanmış olduğun bu Muhammed var ya sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben Miraca çıktım ya saçmalıyorum. Göğe çıkmış ya. Yani bu da son saçması yani. Buna da inanılmaz yani. Bu da ucube bir şey. Öyle bir şey akıl mantık kabul eder mi ya böyle bir şeyi? Hadi sen akıllı bir insansın ya bu beki Bizim ileri gelen, zengin, sözü dinlenen kişilerdensin. Ama senin sahibin, senin arkadaşın diyor ki böyle bir şey söylüyor. Miraca çıktım diyor ya. Göğe çıktım diyor ya. Nasıl? Peygamberimizin tepkisi O dediyse doğrudur. Onu o mu söyledi ya? Evet o söyledi. O dediyse doğrudur. İşte iman bu şu demek değil yani düşünmeden taşınmadan akletmeden inanalım manasına söylemiyoruz bunu elbette düşüneceğiz taşınacağız akledeceğiz ancak Allah'ın bir kulunu miraca çıkarması ucube bir şey midir ya Allah biz Allah'ın gücüne kudretine iman eden insanlarız Allah'ın her şeye kadir olduğuna inanan insanlarız Allah her şeye kadir ise bundan aciz olur mu? Zaten öldükten sonra hepimizin ruhu miraca gidiyor, yükseliyor yani. Hepimizin ruhu yükseliyor, miraca çıkıyoruz. Bu ucube bir şey değil ama bizim dünyalık aklımız buna yetmeyebilir. Nasıl oluyor? Zamanı geldiği zaman bizzat herkes bunu yaşadığı zaman görecek nasıl olduğu ha böyle oluyormuş diyecek. Şimdi ölüm nasıl oluyor? Dışarıdan bakıyoruz ama adamın neler çektiğini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ama bir yani keşke konuşabilse, Allah ona dil verse de o ölümün ne kadar büyük bir acı olduğunu, zor olduğunu, meleklerin orada geldiğini bize anlatabilse. Ama dili dönmüyor, anlatamıyor. Dili dönmüyor. Allah müsaade etmemiş. Çünkü dili dönse ahiret aleminden, gayb aleminden bilgiler verecek. Allah buna müsaade etmiyor. bir insan babası vefat ederken oğlum şu anda ben vefat ediyorum. Melekler geldiler. Bana bana şunu söylüyorlar, bunu söylüyorlar. Oğlum de can verme o kadar zor ki ama ben dünyayı değerlendiremedim. Sen bari değerlendir. Gerçekten çok zor oğlum." demiş olsa imtihan bozulur. Adam der ki "Haba bizzat babam konuştu gördüm. Çok zormuş. Ben de dikkat edeyim." der. Ama Allah konuşturmuyor. Ama onu biz halinden, tavırlarından anlıyoruz yani. Nasıl bir can verdiğini anlıyoruz. Zor mu verdi, kolay mı verdi, zorluk çekti mi? Ya çekiyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mahlukatın en şereflisi, eşlifi mahlukat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhunu Allah'a verirken Alnında boncuk boncuk terler vardı. Bunalmıştı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kızı Fatıma babasının yüzünden terleri silerken ey babacığım çok mu acı çekiyorsun, çok mu acı çekiyorsun diye ağladığında kızım Fatıma babanın çekmiş olduğu son acıdır bu diyordu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kolay değil ya Allah'ın Resulü, eşrefe mahlukat ruhunu veriyor ama gerçekten çok zor. Allah'ın Resulü bu şekilde ruhunu veriyor ise bizim gibi imanı zayıf, ameli zayıf insanlar acaba nasıl ruhunu teslim edecekler? Neye güveniyoruz? Bütün bunları değerli müminler işte düşünmek lazım وَالْتَنْظُرْ nefsun, ma قَدَّمَتْ لِغَدْ Her nefis, her kişi yarın yarını için ahireti için ne gönderdiğine ne takdim ettiğine bir baksın. Bir baksın. Kontrol etsin diyor Teala. İşte kontrol etmeyince, günü birlik yaşayınca, ne melazımcılık yapınca, rastgele yaşayınca sadece şu mideyi doyurayım, bir de kasımla ilgili şehevi arzularımı gidereyim. Gerisi kolay. Dünya bundan ibarettir. ...denirse... ...o iş yaş... ...Allah korusun... ...o iş yaş... ...ahirette o iş yaş... ...biz şimdi... ...topluma... ...size ahiret aleminden haber veriyoruz... ...size Kur'an'dan haber veriyoruz... ...size ahirette karşı karşıya geleceğiniz olaylardan haber veriyoruz... ...size ebedi aleminizden haber veriyoruz... ...gelin ey insanlar ebedi aleminizde neyle karşı karşıya gelecekseniz geleceksiniz gelin bunları bizden dinleyin Kur'an'ı dinleyin Allah'ın vahyini dinleyin Allah'ın bize vahyetmiş olduğu gerçeklerden haberdar olun ey insanlar gelin gelin toplanın desek 10 kişi toplayamayız ama akşam orada sahilde 6-7 bin kişi toplanmıştı niçin? bir şarkıcı için. E bu iyi amel değil. Dünyalık bir şey. Günah, isyan, oyunu da günah, çalgısı da günah, dansı da günah. Onu orada dinlemekte günah. Hepsi günah. Orada bulunmak da günah. Ahiret için bunlar eksi puan, artı puan değil. Eksi puan, artı puan değil. Ama bakıyorsunuz binlerce insan bölük bölük gidiyor. Niye? Nefse hitap ediyor. Hoşa gidiyor. Dünyalık bir şey. Zevk, sefa, alem. Değerli müminler, üzerimize taş ya. Biz bu neslimizi bu kadar serbest bırakamayız. Allah'ın gazabına giden işler, oradaki dans, oradaki çıplak insanların, efendim, yabancı, akraba demeden, bir arada bulunup dans etmeleri, bir şarkıcıyı dinlemeleri, bir dans sözü dinlemeleri ve izlemeleri, Allah'ın gazabını mucib bir iştir. Yarın başımıza bir felaket geldiğinde biz ne yaptık ey Allah'ım demeyelim yani. Eğer biz toplum içerisinde emri bil maruf, iyiliği emretmek ve nehyenil munker, kötülükten nehyetmek konusunda üzerimize düşen görevi yapamıyor isek, toplumun liderleri, önderleri, büyükleri, akıllı insanları olarak neslimize, güzel nasihatlerde bulunamıyor isek bu tür vakalardan bu tür şeytani işlerden neslimizi koruyor, koruyamıyor isek vallahi hiçbir hüccetimiz yok alnımız ak değil o zaman işte ya Rabbi ben ne ettim bir de kendimizi savunacak bir hüccetimiz bir delilimiz kalmaz ama dememiz lazım Bizim hocalar olarak, mihraplardan, minberlerden bunları sizlere haykırmamız lazım. Siz büyükler olarak, amcalar olarak, dayılar olarak, babalar olarak, dedeler olarak bu, bu hakikatleri haykırmanız lazım. Çocuklarınıza, torunlarınıza, gelinlerinize, kızlarınıza bu melanet işlere iştirak etmemeleri konusunda tavsiyelerde bulunmanız lazım. Bunu yapmıyor isek mesulüz, mesulüz, hocada mesul, cemaatte mesul, bilende mesul. Bilmeyen de mesul. Bunlar mesuliyettir. Allah'ın kızacağı, gazap edeceği işlerden uzak duralım. Çünkü Allah'ın gazabının ne zaman harekete geçeceğini biz bilemeyiz. Allah'ın gayretine hangi fiilimiz, hangi münker iş, hangi zina, hangi zulüm, hangi fuhuş Allah'ın gayretine dokunacak ne zaman Allah dülmeye basacak bunu biz bilemeyiz ama basar bir gün. O zaman da son pişmanlık fayda vermez. O yüzden değerli kardeşlerim, hocam biz ne yapalım? Biz cemaat ehli, biz cami ehli insanlarız bizden ne bekliyorsun? Değerli kardeşlerim, amcalarım, dayı, ya dayılarım yani abilerim. Fazla bir şey beklemiyoruz. Beklediğimiz şey şu. Hepimizin emri altında insanlar var. Bunlara doğruyu, hakikati söylememiz lazım. Kur'an'ı hatırlatmamız lazım. Şeytanın hilelerini hatırlatmamız lazım. Allah'ın Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem onu hatırlatmamız lazım. Ahiretlerini hatırlatmamız lazım. Ebedi alemi hatırlatmamız lazım. Döverek, sayarak, küfrederek asla bunu demiyoruz. Güzellikle yani. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yaptıysa öyle yapmamız lazım. Öyle yapmamız lazım. Eğer yapmadıysak iki dudağımız arasından bu tavsiyeler, bu emirler çıkmadıysa mesulüz, mesulüz, vallahi mesulüz. Hiç kimse bu münkerat işlerden elinden geldiği kadar bir gayret sarf etmediyse muaf değildir. Cezasından muaf değildir. Bu fiile bir şekilde ortak olmuştur. Allah cümlemizi Hayra yönelsin. Allah cümlemizi, nefislerini muhasebe altında bulunduran, kontrol eden çocukları için, emri altında bulunan insanları için, doğru yolda, hayırlı yolda önderlik eden, hakkı emreden, batıldan, kötülükten, nehyeden, müminlerden olmayı bizlere nasip eylesin. Allah ahiretimizi dünyamızda bize nasıl iyilik ettiyse, ahiretimizi de en güzel şekilde, bize iyi kılsın bizi cennetliklerden kılsın içimizdeki zalimler yüzünden toplumumuzu topyekün helak etmesin ve elhamdülillahi alemin el -fadihah.